Selam Berdustane Gerami, Ezaçık Radyo, Bernami Fizan Ekspresi, İrem Milat Bülent Kılıçesler. İki haftada bir yayınlanan Fizan Ekspresi bugünden başlayarak haftada bir cumartesi günleri ve saat 15'te yayınlanıyor olacak. Sizden programı takip ettiğini bildiğiniz veya takip etmiyorsa ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz dostlarınıza, arkadaşlarınıza bu değişikliği haber vermenizi rica ediyorum. E, biliyorsunuz Fizan Ekspresi 2009 yılından bu yana büyük ölçüde bir müzik programı oldu. Ama her fırsatta size Farsça konuşulan coğrafyalardan bilgiler de vermeye çalıştım. İran'da e, devrimci ayaklanmalar 8. haftasını doldurmak üzere. Ülke içinde büyük çalkantılar yaşanıyor. Size e, süreci güncel ve ayrıntılı e, bilgilerle vermeye Çalışıyorum. Bunu bir ödev sayıyorum. Ee, olaylar bir biçimde durulana ya da bir sonuca ulaşana kadar programda daha çok bilgi, haber e, ve yorum paylaşacağımı belirtmek istiyorum. Tarafsız olduğumu söylemeyeceğim. Ee, bütün kalbimle özgürlüklerini arayan ve mücadele eden İranlıların yanındayım. Ama size bu duygularımdan dolayı gerçekleri çarpıtmayacağıma dair söz verebilirim. E, bu nedenle sırası gelince bu sürece ilişkin kimi eleştirilerimi de sıralamayı isteyebilirim ama e, kendine bir yol bulmak, yol açmak isteyen 8 haftalık dağınık bir hareket için ardarda eleştiriler sıralamayı da adil bulmuyorum. Bu nedenle kimi gözlemlerim sonucunda çıkarsadığım düşünceleri dile getirmeyi şimdilik e, erteliyorum. Öte yandan sürece ilişkin içeriden eleştirilerden bazılarını da yine de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada sürecin başından beri radyo programlarım dışında şimdilik 3'te yazı yayınladım. Üçü de radyomuzun web sayfasında duruyor. İran'da gün gün neler olduğu oluyor konusunda bilgilenmek isteyen herkesi bu yazıları okumaya davet ediyorum. Farklı grup, örgüt ve kişilere ait yaklaşık 30 hesaptan süreci an be an izlemeye çalışıyorum ve o bilgileri bu yazılarda bir araya getiriyorum. Bu yazıları özellikle kanaat önderi ya da uzman sıfatı taşıyan kişilerin okumasını öneriyorum. Çünkü kimilerinin doğrusunu söylemek gerekirse saçmaladığını düşünüyorum. İfade uygunsa söylediğimiz her sözün bir vebali var. Ergin Günçen'in yanlış hatırlamıyorsam yargı yöntemi derslerine giriş şiirinden aklımda kaldığınca söyleyecek olursam sınavda soruları iyice okumadan yanıtlamayın. Canla oynuyorsunuz şunun şurasında. Merber Setemger, çe şah başe çe rehber. Yani işkenceciye ölüm ne şah olsun ne rehber. Yani ne humeyniler ve hamaneyler olsun anlamında. Yakın dönem marşlarından birini dinledik. Bu aynı zamanda şu sıralarda İran'daki eylemlerde sıklıkla kullanılan bir da. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi artık haftada bir cumartesi günleri ve saat 15'te yayınlanıyor olacak. Bu arada uzun süredir İstanbul'da yaşamadığımı ve programı bir ya da birkaç gün önce hazırladığımı hatırlatmak istiyorum. Bu yüzden e, olup bitenlere ilişkin söylediklerimi birkaç gün öncesiyle ilişkilendirerek e, değerlendirmenizi e, rica ediyorum. İran'daki ayaklanmalar Mehsa Emin'in vefatının 40. gününden başlayarak her iki taraf için de fiilen başka bir boyuta, başka bir aşamaya geçti. E, bizdeki gibi İran'da da ölümden sonraki 40. gün çok önemli. Ee, i̇lk katledilen mehsa emini olduğu için de 40'ı e, e, ilk çıkan o oldu. Mezarının bulunduğu kentte mezarlıkta düzenlenecek tören için e, on binlerce insan toplandı ve görkemli gösteriler oldu. Sonraki günlerde de hep e, yeni birilerinin bir başkalarının 40'ı çıktığı için e, başka yerlerde törenler devam etti. İktidar başından beri birkaç günde bir eylemler kontrol altına alındı, bitti, sona erdi dese de öyle olmuyor. Evinize dönün, artık daha sert davranacağız diyorlar. Daha sert davranmayı deniyorlar ama ortamı yatıştıramıyorlar. Bu kırkıncı gün törenleri de halkın güçlü bir biçimde bir araya geldiği, ortaklaştığı törenler oluyor. Ölümler ölümlere eklendikçe törenler törenlere, eylemler eylemlere ekleniyor. Son haftalarda ülkedeki en ilginç ve önemli eylemlerden biri de sokaklarda gençlerin, mollaların sarıklarını yere düşürüp tekmelemesi oldu. Bu kısa zamanda bir kampanyaya dönüştü ve ülkenin birçok yerinde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu sürecin en ilginç eylemlerinden biri bu ve bunu dikkate almak zorundayız çünkü E, rejimin kırmızı çizgilerini sahiden de e, imha etmeye yönelen bir eylem bu. Eylemciler ilk haftalardan beri eylemlerde kendi deyimleriyle mutfak kokteylleri kullanıyorlardı. Altıncı haftayla birlikte rejimin saldırıları daha da acımasızlaşıp e, gerçek mermi kullanma oranı arttıkça yine kendi deyimleriyle e, sıcak oyuncaklar kullanmaya ha hazır olmalıyız. ...sıcak oyuncaklar kullanmalıyız çağrıları da yoğunlaşmaya başladı. E, bu dili kullanma nedenleri de sosyal medya hesaplarının e, kapatılmasını önleme çabası. Ayaklanmalar başlayalı beri iş bırakma, grev ve kepenk kapatma eylemlerinin e, önemi sıklıkla dile getiriliyor. E, ne yazık ki ülke henüz bu konuda ortak bir kararda ve eylemde buluşmuş değil... Özellikle güneydeki petrokimya tesislerinde işçiler haftalardır iş bırakmış durumdalar ve bu yanıyla Molla rejimini epey zarara uğratıyorlar ama görkemli grevlerden söz etmek mümkün değil. Muhtelif kentlerde, kimi sektörlerde iş bırakma, kepenk kapatma eylemleri var ama bu ülke çapında bir genel greve dönüşmüş değil ve kısa zamanda da Dönüşecek Gibi Durmuyor Doğrusunu Söylemek Gerekirse Haftalardır e, Rejimin Temsilcilerinin Ülke Dışına Para Ve Altın Çıkardığı Konuşuluyor Bu Nedenle Bir Süredir Halka Elektrik Gaz Ve Telefon Faturalarını Ödememe Çağrısında Bulunuyor Eylemciler e, Ödenecek Her Kuruş Mollaların Kasasına Gidecek Ve Onu Da Alıp Kaçacaklar Diyorlar E, zaten mollalar da bir süreliğine de olsa yatırılmayan faturalardan dolayı hatları kesmeme, e, öfkeyi büyütmeme karar almış durumdalar. Son birkaç gündeki önemli eylem, bir eylem tarzı da yabancı ülkelerin havaalanlarında ortaya çıktı. İranlı eylemciler ülkeden e, örneğin Avrupa havaalanlarına yapılan seferleri doğrudan havaalanında bekleyerek izliyor ve kimlerin nasıl geldiğini kaydediyor. Gerçekten de yayınlanan videolarda rejime yakın kişilerin sessizce bir takım ülkelere ulaştığı gözleniyor. Ama buralarda protestolarla ve aşağılanmalarla karşılaşıyorlar. İran'da son haftalarda adından sıklıkla söz ettiren Tumaç Salihi adlı genç bir rap sanatçısı var. Tumac'ın Molla rejimini suçlayan, ağır biçimde eleştiren birden çok parçası, Ee, direnişin saflarında çalınıp dinlenmeye devam ediliyordu Derken Too Much bir video yayınladı ee, Dostlarım ülkeyi terk edip güvenliğimi garanti altına almamı istiyor dedi ee, Ama hiçbir yere gitmiyorum ve direniyorum diye ifade etti ee, Gerçekten de eylemcilerin saflarında barikatlarda olduğunu gösteren birkaç video yayınlandı Hemen ardından da bir gece yarısı gözaltına alındı E, rejim bunu e, tuğmaç ülke dışına kaçma hazırlığındayken sınırda yakalandı diye verdi ama kimse inanmadı tumacın e, canını korumak için yurt dışında bir kampanya başlatıldı o göz altındayken e, ve ansızın onun yeni bir videosu yayınlandı e, Videoyu rejimin işkencecileri çekmişti e, tumaç e, gözleri bağlı Ve şiddetli işkence görmüş halde kırsal bir alanda e, gece vakti toprağa çökmüş, çömelmiş halde bir açıklama yapıyordu. Yanlış anlaşıldığını, kastının o olmadığını söylüyordu. E, söylüyordu ama biliyoruz ki bu işi işkence altında ve can korkusuyla yapıyordu. İşte e, Molla rejiminin gerçek yüzü de bu ve bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Bunu söylemek zorundayız. Şimdi söze bir ara verelim ve Tuğmac'ın e, rejimin kahve falına baktığı fal adlı şarkısını dinleyelim. Tabii ki e, falda pek hayırlı şeyler görünmüyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi artık haftada bir cumartesi günleri ve saat 15'te yayınlanıyor olacak. Ee, geçen programda da aktarmıştım. Ee, eylemlerin ikinci haftasında rejim İran'ın Sistan, Beluçistan eyaletinin başkenti Zahidan'da cuma namazı sonrasında büyük bir katliam gerçekleştirmişti. Ee, hastaneye kaldırıldıktan sonra ölenlerle birlikte e, ölü sayısı yüzü bulmuş hatta geçmişti. E, yüzden fazla da yaralı vardı. E, bunun üzerine Beluç Sünnilerinin lideri Şeyh Muğlevi Abdülhamid iki ayrı Cuma hutbesinde rejimi suçladı ve beluçlara yapılan şeyi bir katliam olarak niteledi. Abdülhamid'in bu eylemi çok önemliydi çünkü daha düne kadar rejimle hiçbir radikal sorunu olmayan biriydi ve bunu e, dile getiriyordu zaman zaman. Oysa rejim bu eylemiyle bütün beluçları karşısına almış oldu ve o gün bugündür beluçlar ölümüne bir öfkeyle sıkı bir mücadele veriyor. Beluçistan eyaleti İran'ın altın rezervi açısından en zengin bölgesi. Sadece altın değil platin gibi, başkaca madenler gibi birçok şey var bu topraklarda. Ama bu eyalette İran'ın en yoksul eyaleti ve Beluçlar bu zenginlikten paylarına hiçbir şey düşmemiş olmasından son derece şikayetçiler. Bu nedenle yaklaşık 80 kişilik bir beluç grubu salı günü mollaların ülkeyi peşkeş çektiği yandaş şirketlerden birinin işlettiği altın madenini bastı ve çıkarılan altınların taşınmasını engelleyerek el koydu. Ben bu eylemi de ilginç, kayda değer bir eylem olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Evet, e, beluçlar son derece tutucu, muhafazakar bir topluluk ama buna karşın e, önceki cuma günkü namazdan sonra bazı e, beluç erkeklerinin zen, zendeki, azadi yani kadın, yaşam, özgürlük yazılı dövizlerle çekilmiş fotoğrafları yayınlandı ki e, bence bu son derece ilginç bir şey. Hemen ardından da beluç kadınlarının da eylemlere katıldığına ilişkin e, görüntüler yayınlanmaya başladı Bu da o topluluk için yeni ve e, ilerici bir eylem olarak değerlendirilebilir. Bir ara verelim ve Mercan Fersad'ın Güzelim şarkısını dinleyelim. Bu şarkı bir süre önce Berlin'de düzenlenen ve yüz bin dolayında İranlının katıldığı büyük eylemde de çalınan bir şarkıydı. Huneyma, evimiz. İran'daki eylemler başlayalı beri rejim e, bunlar. Dinimizi elimizden almak istiyor, bize çıplaklığı dayatmak istiyor türünden bir propaganda yapıyor. Oysa başından beri eylemlerde zaman zaman da olsa kara çarşaflı kadınlar da gözüküyor ve molla yandaşı olmayan birçok din adamı eylemlere destek veriyor. Fakat bu türden dalara geçit verdiği kabul edildiği için ülke dışındaki kadınların üstsüz eylemlerine ayaklanmacılarca pek sıcak bakılmıyor. Rejimin kara propagandasına karşı savaşın bir tezahürü olarak geçtiğimiz günlerde İran'daki pastarların yani rejime bağlı özel birliklerin, rejime bağlı komandoların diyelim komutanının Malezya'da karısıyla çektirdiği fotoğraflar yayınlandı. Komutanın karısı başı açık, son derece modern ve makyajlı bir tarzda gözüküyordu ve bir havuzun başındaydılar. E, Tabi bu halkta büyük bir öfkeye neden oldu. Çünkü Mehsa sadece saçlarından bir tutam, e, bir tutam gözüktüğü için katledilmişti. İran'da olup bitenleri bir devrim süreci diyen niteleyen kesimler e, özellikle batı medyalarının ayaklanmalardan e, protesto eylemleri diye söz etmesini eleştiriyor. Ve bunun devrimci hareketi ehlileştirme girişimi olduğunu düşünüyorlar. bir takım reform taleplerine indirgenebilirse bu harekette öylece yok olacak diye çabalıyorlar deniyor. Bu yüzden de süreci protesto eylemi gibi formüle eden medyaların boykot edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Bir parça dinleyeceğiz ama çok acı, çok öfke uyandıran bir öyküsü var bu müziğin. Parça Tahran'da 1994 yılında bir meydanda, E, kendi üzerine benzin döküp başındaki örtüyle birlikte kendini de yakan e, Homa Darabi'nin anısına yapılmış. Parçanın adı Transition, bestesi Carlo Domeniconi'ye ait ve Baker Muazzin icra ediyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi artık haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor olacak. Geçenlerde Türkiye'den bir gazetecinin bir yazısına denk geldim ve doğrusunu söylemek gerekirse epey sıkılarak ve öfkelenerek okudum. Çünkü bu arkadaşa göre e, İran'daki eylemlerin bu biçimiyle bu kadar yoğun olarak devam etmesinin nedeni e, rejimin bütün güvenlik unsurlarını henüz devreye sokmak, sokmamış olmasıymış. Eğer bunu ya, yapsaymış rejim e, eylemlerde sona erecekmiş Yani gerçekten akıl alır gibi değil ve e, süreci bilmeyen, ülkeyi bilmeyen insanların bu ölçüde iddialı cümleler kurmasını da ben sakıncalı ve e, nasıl diyeyim adaletsiz buluyorum. E, açık ki rejimin böyle bir yeteneği ya da gücü olsa tek bir gün beklemezdi ve bütün ayaklanmaları, ayaklanmacıları ezer geçerdi. Ama bütün gücünü kullandığı halde beceremiyor. Bu yüzden de katliamlara ve provokasyonlara sarılıyor. Hatta bunlar da yetmiyor. Her ayaklanmada olduğu gibi Lübnan Hizbullah'ını ve Afgan çapulcularını asker olarak kullanıyor. Çocuklara üniforma giydirip sokağa salıyor. Emekli polisleri yeniden işe alıyor. Bu konuda internette muhalif mecralarda sayısız fotoğraf ve video görebilirsiniz. Çocuk askerlerin videoları ve fotoğrafları bunlar. Bir daha söylemek istiyorum. Büyük ve iddialı cümleler kurmak iyi, hoş ama bunun siyasal sonuçlarına ortak olacak bir de vicdanımız olmalı. Ayrıca İran'da bir de etnik bölünme olasılığından söz ediliyor. Bunca etnik grubun bulunduğu İstikrarsız ve baskıcı bir ülkede bu olasılık yoktur demek doğru olmaz. Ee, ama bugünkü tabloya bakarsak iç rahatıyla şunu söyleyebiliriz ki, İran halkları son 43 yıldır ilk kez birbirine bu kadar yakın duruyor ve ilk kez bu ölçüde e, ortak bir hedefe kilitlenmiş durumdalar. Başarılarının nedeni de tam da bu. Ee, ne yazık ki bu türden sorunların büyük bölümü ülke içinde değil, siyaseten e, sıfırı tüketmiş yurt dışındaki muhalif gruplarda açığa çıkıyor. E, elbette yarın neler olur bilemeyiz ama ben kendi adıma yurt dışındaki grupların seslerini kesmeleri durumunda ülke içinde devrimci sürecin çok daha sağlıklı işleyeceği kanısındayım. Bu kez de Hamid Nikbey'in bir şarkısını dinleyelim. Nikbey bu şarkıyı 2010 ayaklanmaları sürecinde yapmıştı. O günlerde ahmet Necat ayaklanan halk için bunlar çer çöp, ıvır zıvır anlamına gelen bir söz etmişti. Ve çok da tepki almıştı. E, benzer bir sözü bu kez de yanılmıyorsam reise etti. E, ayaklanmacılara bunlar haşereler dedi. E, elbette bu da epey tepki topladı. Ve sanıyorum ki bütün diktatörler e, halklarını düşman olarak görüyorlar. Onları sevmiyorlar. E, ve Pinoşe geliyor aklıma. O da Şili şeytandır demişti çünkü. Nick Bey şarkısında o çerçöp sensin. Akıl benim, ışık benim, çileli aşık benim. Bu toprağın sahibi benim diyor. Dinliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Bir Kürt kentinde eylemciler pastarların yani rejimin komandolarının saldırısından korunmaya çalışırken Sıradan bir jandarma birliği halka kucak açtı, eylemcilere su verdiler, onları karakollarının bahçesine alıp korudular ama komandolar bu kez de o karakola saldırdılar. Yani e, halkla ülkenin militanlaşmamış ordu güçleri arasında zaman zaman bir yakınlaşma da söz konusu olabiliyor. E, rejimin Hizbullah'tan falan, e, asker ithal etmesinin e, önemli bir nedeni de bu olsa gerekir. Bu kez de hiç kesin kısa bir şarkısını dinleyerek devam edelim. Konuşacak, anlatacak çok şey var ama hepsini bir programa sığdırmaya çalışmak da hem nafile hem de e, gereksiz belki. Program bundan sonra her hafta sonu yayınlanacağı için her hafta sonu, cumartesi günü 15'te yayınlanacağı için daha sık bir araya gelme olaca olanağımız olacak e, ve bunları paylaşma olanağı bulacağız. Ben süreci... İzlemeye devam ediyorum ve gelişmeleri elden geldiğince size aktarıyor olacağım. Son ve uzunca bir şarkıyla kapatıyoruz programı. Omid Tutyan'ın bir şarkısı bu ve son haftalarda devrimci süreçle ilgili programlarda sıklıkla kullanılıyor. Acı gördüm, azap gördüm, sahtekar, çakal gördüm, nefret ve ah gördüm. Ağır bir gürzüm var, benim devrimim var, şirin sözlerim var. gibi sözler içeren e, bir şarkı bu. Ta bernameyi diğer Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olun.